ve âlihi ve sahbihi ecmaîn ammâ ba'd. Bugün 30 Kasım 2009 pazartesi 3 esas şerhi derslerimizin 12. dersi sevgili arkadaşlarım. Evet, Osmanlı'yı rahimehullah'ın ibadet çeşitlerini zikrettiği sâdede devam ediyoruz. Şöyle buyurmuştu: "Ve envâ'ul ibâdeti'lletî emara Allahu bihâ mislül İslam ve'lîmân ve'lihsân." "Ve minhu şunlar vardır." diye dedi. Demişti. Dua, khauf, kork. Ve raca, ve tevekkül. Bunların hepsini anlattık. Ve râhbetü, ve râhbetü, ve'l-huşu, ve'l-haşyetü, ve'l-inâbetü. Bunların hepsini anlattık. En son Rahimahullah'ın İsteane kısmında kaldık. Evet. Şöyle buyuruyor. Tabi bu abi şey. ibadet çeşitlerinden İbadet çeşitlerinden İsta'aneh Rahimallah şöyle buyuruyor Ve delilul isteaneti Kavluhu Teala İyyâkena abudu ve iyâkena İsta'aneh İsta'anenin çeşidi İsta'anenin delili de şudur Allah Azze ve Celle'nin şu kavlidir İyyâkena abudu ve iyâkena İsta'an İstihane, avun talep etmek. Akı, yardım talep etmek. İstihane, yardım talep etmek. Şimdi istihane'nin ibadet olduğunun deliliği Allah Azze ve Celle'nin şu kavridir. İyâkena abdû ve iyâkena stâyin. Yalnızca sana ibadet eder. Yalnızca senden yardım ederiz. Yalnızca sana ibadet eder. Yalnızca sana senden yardım isteriz. Ayeti istihane'nin. ibadet olduğuna delil. İbadet olunca Allah'tan gayrısına yapmak caizil bazı surelerinde. Şimdi burada geçen derste anlattık. Takzimul ma'mul alel amil olayı var. Şimdi burada sadece dediğimiz hasır. Yani sadecelik bu bazı belagat kaideleri ve kuralları var. Oradan çıkıyor. Takzimul al alel amil yufidul hasır. Yani Önce gelmesi gerekenin sonradan gelmesi, kaba bir tabirle, tabir eğer sahihse, önceden gelen şeyin sonradan gelmesi hasır ifade eder. Biz bunu geçen derste anlattık. Şimdi bu ayet ne bir şekilde delildir ki, ancak Allah'ın güç yetirebileceği bir şeyde Allah'tan başkasından yardım istemek nedir? Şirktir. Çünkü taklidimul ma'mul al amir olayı var. Biz bunu anlattık ne olduğunu geçen derste. Oraya müracaat edilir. Şimdi burada dikkat. Bu ayette isteanenin yani duanın sadece Allah Azze ve Celle yapılacağı gayet açık. Değil mi? Gayet açık. Çünkü birinci sebebi hasır var ahı. Hasır. Sadecelik. Türkçe karşılığı buna sadecelik diyebiliriz. yani hasrın asıl manası isbatu hukmin li hukmin bi alı ve nef'i amma bir hükmü bir şeye has kılıp başkasından o hükmü ne yapmak nefyetmek yani ibadeti Allahu ze vecelle yani istihane Allah ze vecelle eee has kılıp başkasını nefyetmek yani başkasına istihane de bulunmamak tamam burada hasır var birinci delil bu Yani ibadetin, istanenin sadece Allah Azze ve Celle yapılacağını dair. Çünkü hasır var. Ve yine ibadet olduğu gayet açık. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle böyle dememizi istiyor. Şimdi birincisi, birincisi ne? İbadetin, ibadet olduğunun deliline istanenin hasır, hasır var. Yani bu ayet içinde diyoruz. Bu ayet nasıl delalet ediyor? İki yönlü delalet ediyor. İstanenin Allah Azze ve Celle yapılacağını. Birincisi burada hasır var. Yani sadecelik. Allah azze ve celle sadeceliği belirten eee hitapla bize yöneldi için, bize yönelttiği için bu hitabı biz anlıyoruz ki sadece isteni Allah yapılır. Bu birincisi. İkincisi Allah azze ve celle bize böyle dememizi istiyor. Yani yalnızca sana ibadet eder, yalnızca senden yardım Çünkü bunu söyleyen Allah azze ve celle ama böyle söylememizi bize bildiriyor Allah azze ve celle. Yani burada bir Allah Azze ve Celle'nin istek var, tamam? Allah Azze ve Celle bizi böyle dememizi istiyor ya. Biz de böyle dersek ne yapmış oluyoruz? Allah Azze ve Celle'nin isteğini yerine getirmiş oluyoruz. Allah Azze ve Celle'nin isteğini yerine getirmek de ne? İbadet, tamam? Ancak burada tembih noktası var bir tane. Acaba bu ayet yani biz delil getirirken. Bize şöyle bir itiraz gelse, bu konuda muhalefet edenler Siz bu ayeti getiriyorsunuz ama bu ayet size diye dese. Hatta bu ayette duanın ibadet olmadığını, olmadığı var dese. Ve bunu da şu şekildeki bir talille önümüze sunsa, mesela dese ki. Çünkü Allah Azze ve Celle yalnızca sana ibadet eder, yalnızca senden yardım dileriz diyor. Bu da anlaşılıyor ki, isteane yani Allah'tan yardım istemek ibadet değil. Neden? Çünkü Allah ne diyor? Yalnızca sana ibadet eder, yalnızca senden yardım dileriz. Bizim bu getirdiğimiz ayeti adam mukabil olarak, karşılık olarak, reddiye olarak koyabilir önümüze. Der ki, mesela sana sorar adam, senin delilin nedir? Allah'tan gayrısından yardım istenmeyeceğini dersin ki Fatiha Suresi. Sen ona sorsan senin delilin ne? o da der ki Fatiha Suresi. Nasıl olacak bu? Birincisi şu. Diyecek ki bu Fatiha Suresi'nde istiğnah'ın ibadet olmadığı var. Çünkü neden? Allah diyor ki yalnız senden ibadet eder. Senden sana ibadetler ve yalnızca senden yardım dileriz. E bu ayette anlıyoruz ki ibadet istiğnah ibadetten ayrı bir şey. E böyle olunca da benim onu Allah'tan gayrısına sarf etmem nedir? Allah'tan gayrısına sarf etmem şirke düşürmez. Şirke düşürmez. Evet. Tamam. E sadece'lik kısmına geldim. Bu sadece'lik umumu üzerine değildir. Umumu üzerine değildir vesaire teviller. Şimdi öncelikle buna cevap şudur. Burada istihanenin bir kere ibadet olduğu açık. Ancak bunu lafsa ayrı zikretmesi ayrı olduğuna ne? delalet etmez. Biz bunu daha önceki kayıtlarda anlattık. Mesela Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Kim Allah'a meleklerine, resullerine Cibril'e, Mikail'e vesaire düşmanlık ederse Allah da kafirlerin düşmanıdır. Bak ne dedi? Kim Allah'a meleklerine sonra resullerine sonra Cibril'e. Cibril meleklerden değil mi? Meleklerden. Yani lafız olarak sen ayrılması manen ayrı olduğu manasına gelmez. Biz bunların bunların bir kısmına değindik bu usullerin geçmiş derslerde. Çok var yani buna benzer. Mesela orta namaza dikkat edin. Şey namazlara dikkat edin ve orta namaza da. Halbuki namazlara dikkat edin dediğinde ne var? orta namaz içinde var evet. ama Allah yu'tifu şey'i ala şey'i li ehmiyyetihi. Bu belagatta dilde çok açık vadih nettir kimsenin itiraz etmediği bir olay. Ney? Bazen bir şey bir şeye atfolunur Ehemmiyetinden dolayı Yoksa illa ayrı olduğundan dolayı değil yani mı? Mesela dersin ki Türkçeye de bunu kullanırsın Diyelim ki bir sürü A sınıfında 20 tane talebe var Bu talebelerin içinde kim var? Ahmet diye birisi de var Diyorsun ki talebeleri A sınıfındaki talebelere ikram et Ahmet'e de ikram et Türkçede bu caiz mi? Çok açık caiz Değil mi? Halbuki sen talebelere ikram et dediğin zaman A sınıfındaki talebelerin içinde de Ahmet olduğuna göre. Hepsi buna dahil değil miydi zaten? Ama sen özellikle laf sen ayırdın. Neden? Bir şey vurgu yapmak için. İşte burada istihaneye vurgu var. Yoksa ibadet olmadığı değil. Mesela İmam ve tefsirine bakın. Ayrımın sebebini anlatır. İmam Begavi bu ayrımı bizzat Fatiha suresinin tefsirinde söyler. Der ki istihane ibadet çeşididir. Önce ibadeti Toplu manasıyla zikretmiştir diye Allah Azze ve Celle. Sonra da tafsiline değinmiştir. Yani sen ibadet dediğin zaman yalnızca sana ibadet eder. Bu sen ibadeti toplu manada zikretmişsindir. Yani toplu manada zikretmişsindir. İbadetin bütün çeşitleri girer. Sonra isyaneden bahsetti. Sanki ta, e, tabir sahihse ne oldu? İbadetin tafsiline değinmiş oldu. Yani içindeki çeşitlerden bir, bir tanesini Allah Azze ve Celle özellikle... zikretmiş oldu. Bu da ehemmiyetinden dolayı. Bu çoktur yani. Mesela Asr Suresi'ne bakın. ve بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا sabır. Ancak hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariçler. Mesela hakkı tavsiye eden hak nedir? batının zıttı. Peki batılın zıttı ne? İslam'da sevilen, razı olan Allah Azze ve Celle'nin istediği, sevdiği, razı olduğu her şeyin ismidir hak. Hak, dinde hak olan her şeydir. istenen, evet. razı olunan, sevilen her şeyin ismidir. Çünkü umum. Şimdi evet. Allah Azze ve Celle Fatih asırı suresinde Hakkı tavsiye edenler dediği zaman bunun içinde zaten sabır yok mu? Sabır ilk öncelikli gelenlerdendir yani. Bu kadar önemli. Değil mi? Allah bile Kur'an'da ne buyuruyor? Sabırla yardımla Allah'tan şey namaz ve sabırla Allah'tan yardım isteyin. Yani çok öncelikli bir ibadettir sabır. Gel gör ki hakkı tavsiye edenler Dediği zaman zaten sabır sabır içine giriyordu. Ama Allah azze ve celle buna rağmen hakkın içinden bir cüzü yine sonradan zikretti. Ne dedi? Ve sabrı tavsiye edenler. Evet. Halbuki o zaman burada ney var? Gerek Fatiha'da olsun, ne olayı var aslında? Birçok olay var. Birincisi şu olay var. Atafu şey'i ale şey'i li ehemmiyeti. Bir şey bir şeye atfedilir ehmiyetinden dolayı. Yoksa ayrı olduğundan dolayı değil. Tamam. Bu birincisi. ikincisi ayette şu olay var. Ee, Atful khas alel am. Khas olan bir şeyi, umum olan bir şeyi atfetmek. Evet. Bu da çoktur yani. Aslında çoktur. Aynı demin Türkçe'de verdiğim örnek gibi. A sınıfındaki talebelere yardım et. Ahmet'e de yardım et. Evet. Bir vurgu vardı yani orada. Tamam burada bir sorun yok bir e, o yüzden e, bunların getirdiklerine getirdiklerinin tutarlı bir yanı yok zaten bunun derslerde daha önceki derslerde de anlattık tamam şimdi yahu e, buraya dikkat edelim inşallah şimdi Allah Subhanahu ve teala ne buyuruyor diyor ki iyyakin abdu ve iyyakin ista'in Yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dilerim. Bunu dememizi istiyor. Bunun e, mefhumunu, bunun gerektirdiklerini, içerdiklerini yaşamamızı istiyor Allah Azze ve Celle. Şimdi ibadet ve yardım talep etme var burada değil mi? Evet. Yalnızca sana ibadet eder, yalnızca senden yardım dilerim. Şimdi insanın yaşamak istediği din ve bu dindeki yapacağı bütün işler bu iki şey etrafında döner. Bu çok aslında Fatiha suresinde, is, suresi hakkında istinbad eden çok önemli bir şey. Dikkat edin. Dinin hepsi, bütün dinin, bütün cüzleri aslında bu iki şey etrafında döner. İyâken abudu ve İyâken istayin. Şimdi burada ibadet ve talep etme var. Tamam mı? Şimdi Şeyhül İslam İbni Teymiye'nde dediği gibi. Allah'tan başkasına ibadet edilmemesi ve Allah'tan başkasından ne? İstihane bulunmaması. Neden? Dikkat edelim. Çünkü ibadet tevhidin kısımlarının yani hangi kısmının gerekliliklerinden? Uluhiyet. Uluhiyet. Doğru mu? İbadet. İyâkena abudû ve yyâkenes sayın. İbadet ve ne var dedik burada? Talep var. Evet. Yardım istemi var. İbadet tevhidin hangi kısımlarında? Uluhiyet. Değil mi? Peki isteane yardım talep etme tevhidin hangi gerekliklerinden? Rububiyet ve isim sıfat. Şimdi ee, pardon İyâken-i abudu. Yalnızca sana ibadet ederiz. Bu tevhidin hangi kısımlarında? Uluhiyet. Yalnızca sana ibadet ederiz. Peki yalnızca senden yardım isteriz. ulûhiyet, rububiyet ve isim sıfat. Neden? Çünkü işitmede talep etmede hem onun sesinin duyabilmesi, şey, hem onun senin sesini duyabilmesi var Allah azze ve celle'nin. Değil mi? Evet. Duymak ise neden? İsim sıfatlarda. Keza sana ne var? Yardım eden, yardım eden, yardım isteyen, yardım talep edene neyi var Allah'ın? İcabeti var. Değil mi? Bu da yine neyden? İsim sıfattan. Talebine icabet edip üzerindeki mesela belayı kaldırması var. Bu neden? Rububiyetten. Değil mi? Şifa veren, öldüren, dirilten, yardım eden bunlar hepsi neyle alakalı? Rububiyetten. Olayın içinde yine kadir olabilmesi var. Sen ondan yardım istediğin zaman üzerindeki belayı defetmede kadir olabilmesi var. Kudret ne? Hem isim sıfattır hem rububiyettir. Değil mi? Vesaire. İşte Şeyhul İslam İbn-i Teymiye buna işaret eder. Anladın mı? O yüzden dinin hepsi bu şey üzerinde. O yüzden Fatiha neyin anası seçilmiştir? Kitabın anası seçilmiştir. Bu ismi almıştır. Tamam. Ki biz bu yani rububiyeti isim sıfat yani bu üç taksimata Tavsili olarak gittiğimizde bu üç taksimattır. Çünkü aksi halde meselenin ilmi dakik noktasına indiğimizde tevhid ikidir yani. Evet. Bu da nedir? Uluhiyet tevhidi ve isim sıfat ve rububiyet. Bu isim sıfat ve rububiyet tevhidi birdir aslında. Evet. İkisini ayırt edemezsin birbirine. İkisini ayırt edemezsin birbirine. Bir. Yani, Tabi. Yani mesela örnek. İnelim bakalım. Şey inelim. E, tarif ne derim. Rububiyet nedir? Allah'ı fiillerinde, evet. e Allah'ın fiili, fiili ismi sıfattır da zaten. Evet. Değil mi? Evet. Mesela yardım istemek. Şimdi rızık vermek hangi tevhidden? Rububiyet. Evet. Değil mi? Rububiyet tevhitten. E rızık, reza Allah'ın ismi de de, de de rızık verme sıfatıdır da. ayır edemezsin ebeden. Tamam O yüzden baktığın zaman selefin ilk dönemlerine tevhidin üç kısmı ayrılması olayı meşhur değildir. İki kısmı ayrılmışlardır. birisi demişler ki tevhidul talep tevhidul talep ve tevhidul maririffe talep tevhidi ve marifet tevhidi talep tevhidinden kasıt, uluiyet tevdi talep tevhidi marifet tabi ma marifet tevhidinden kasıt bilme tevhidi yani ne Rububiyet ve isim sıfat Tamam o yüzden baktığın zaman ve hangi taksimat daha hayırlı daha ilmi desek Tabii ki Selef'in ilk dönemlerinde yaptığı taksimat. Çünkü hakikaten ilizam babında üçe ayırdığın zaman bazı işgallerden kurtulamazsın. O yüzden tevhidi ikiye ayırdığın an, yani tevhidul talep ve tevhidul marife şeklinde talep etme tevhidi ve marifet bilme tevhidi diye iki kısmı ayırdığın zaman birçok işgal çözülür. Birçok mevzunun içinden çıkılır. Bunların hepsi Rabbimin izniyle. Kitabı Tevhid'de tabi tafsir işlenecek. Ama külli imanı olarak, kabı olarak bunu böyle bilin. Bu çok önemli. Ya hakikaten bu o kadar acayip mevzuları çözer ki, öyle işgalleri def eder ki, gerek tekfir mevzularını anlamada olsun, gerek uluhuye tevhidinin mahiyetini, ruhuye tevhidinin mahiyetini anlamada olsun. Bunlar çok yardımcı bir şeydir. Kalıptır bunlar. Bunlara dikkat edeceğiz inşallah. Bunlar ince ayrıntılar. Bak çok ince ayrıntılar. Tamam. Talep tevhidinden kasıt uluhiyet. Neden talep demişler? Çünkü uluhiyette bir istek var. Hani evet. ibadet ederek Allah'tan bir şey beklemek var. Marifette şey, rububiyette ve isim sıfatta ne var? Bilme var. Yani Allah'ın isimleri şöyle şöyle isimleri var. Böyle böyle. İşte Allah'ın rububiyette şunları şunları yapabilmesi var. Sadece bilmeyle alakalı. Uluhiyet ise taleple alakalı. O yüzden uluhiyete Talep, talep, rububiyete ve isim-i sıfatı ise et, bilme, tamam? Bunu böyle bileceğiz. O yüzden baktığımız zaman, e, hakikaten ileride göreceğiz, çok acayip e, istidlerler, istimbatlar var buralarda. Allah'ın izniyle, tamam? sadece uluhiyet olarak bak, İşte, istihaneyi sadece uluhiyet olarak bilirsen, olmaz. Şimdi, her zaman şunu soruyoruz, her zaman şunu söylüyoruz, ne diyoruz biz? Yıllardır mesela biz nasıl bildik? Yıllardır şöyle bildik biz, tevhid üçe ayrılır, doğru. Uluh i̇stahanede şirk koşmak, uluhiyette şirk koşmak, batıl bu, böyle bir şey yok yani. Bir insan de Allah'tan gayretinden yardım istiyorsa, İnsanlar nasıl biliyor? Bu insan uluhiyette şirk koşmuştur. Bu eksiktir. Eksiktir. Hata bile diyebiliriz buna. Deriz. Batıl. Çünkü öyle dediğin zaman ona has olursun olursun. Hasretmiş olursun. Halbuki Allah'tan gayrısından yardım isteyen tevhidin üç kısmında da şirk koşmuştur. Şimdi Allah'tan gayrısından yardım isteyen onun duyduğuna inanmıyor mu? Değil mi? Hem de en başta gelen inancıdır yani. Onun Ona yöneliyor çünkü. Duymak hangi şey? Hem isim sıfat, Peki o duyduğu zaman ne yapacak ki? Sana yardıma gelecek. Ona inanıyorsun. Bu ne? Rububiyet. Duyması isim sıfat. İstane ediyorsun. İstane, ibadet. Bu uluhiyet. Evet. Hatırlıyor musun? O yüzden bunlara dikkat edeceğiz inşallah. Bunların hepsi ince ayrıntılar. Mesela şöyle bir soru sorayım inşallah. Hanginiz dilerseniz cevap verirsiniz. Mesela Fıtrat tevhidin üç kısmından hangisine delalet eder? Ya biz ne, hangi tevhid fıtridir diyoruz? Efendim, e, ikisini, tamam mı? Öküncüsü, yani mesela biz her zaman şu, şu anlatılıyor değil mi? Rububiyet tevhidi fıtridir. Ya, tevhidin üç kısmı da fıtridir. O yüzden her zaman söylediğimiz olay var. Rububiyet tevhidinin dahi en baştan işlenmesi lazım Türkiye'de. Rububiyet tevhid. Bak fıtri olarak dediğimiz olay var ya. onu bile biz en baştan işlememiz lazım. Rububiyet tevhidini dahi. Ha Te fıtrat üçüne de delalet eder. Nasıl delalet etmiyor? Eğer rububiyet tevhidini biz sadece Allah'ın varlığının fıtrı oluşu olarak anlarsak. Anası babası onu Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır derken fıtrattan çıkarıyor. Yahudileştirsin, Hristiyanlaştırsın ne olacak ki? Değil mi? Buna onlar zaten Allah'a inanmıyor mu? Eğer fıtratın değişmesi nasıl oluyor, he? Onlar zaten Allah'a inanmıyor mu? E değişilmiş denir mi ona? Eğer fıtrat sadece rububiyette Allah'ın varlığına delalet ediyorsa evet. Yahudi ve Hıristiyan olan bir insanın fıtratı değişmiş denir mi? Denmez değil mi? Onlar Allah'a varlığına inanıyor. Evet. Denir mi? Evet. Denmez. Evet. Peki ana babası onu Yahudileştir veya Hıristiyanlaştırır veya müşrikleştirir. Evet. Neyde müşrikleştirir? Rububiyette mi, Uliyette mi isim sıfatta mı? Üçünde de. E, umum. Albak demek ki fıtrat üçüne de delalet eder. O yüzden sen bugün bir avlama sorduğun zaman ya işte birisi şeyhine yardım ediyor. İç adam hayatında belki yaken Abdü ve İyâkene Sayın ayetini bile bilmiyordur. Hemen reddeder fıtrat olun. Ya yani Allah'tan gayesinde secde edilir mi? Yardım istenir mi? En, bak en hepsi maruftur yani. Tamam. Buraya kadar anladık inşallah. Eee Müellif Rahimullah ne demişti? Ve delilul isteaneti İsteanenin delili Allah Azze ve Celle'nin şu Kavlidir. İyâken abdu ve iyâken istâin Ve fil hadis. Hadiste ise Hadis olarak Şunu delil getiriyor. İzâ isteante Fes'ta'in billah. Yardım İsteyeceğin zaman Allah'tan iste Bu da gayet açık zaten Tirmiz'de İbn-i Abbas Ma'ruf. Bu Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sallallahu Aleyhi ve Sallallahu Aleyhi ve Sallallahu istedeceğine dair, ondan gayrısından istenmeyeceği dair. Takase imul ilmi veya teratiyul ilmi yebabından istaneye dört kısma ayrılabilir. Birincisi Allah'tan istaneye de bulunmak. Bu da içerisinde neyi barındırır? Boyun eğmeyi, işler ona havale etmeyi, kafi geleceğini itikad etmeyi gerektirir. Bu da Allah'tan başkasını olmaz. Neden? Çünkü iyyak ve iyyak İkincisi güç yetirebilecekleri şeylerde mahlukattan yardım istemek. Bu caiz. Allah azze ve celle'nin buyurduğu gibi "vetea avenu alal birri ve't Değil mi? İyilikte ve takvada ne yapın yardımlaşın. Ancak buna rağmen seleften bazıları neden biliyor musunuz? Diyor ki ben her şeyimi Allah'tan isterim. Seleften bu tür lafızlar var. Hatta yemeğimdeki tuzdan da tuz, tuz hakkında da Yani yemeğime tuz talep ederken dayı bunu bile Allah'tan istemiyor. Üçüncüsü güç yetiremeyeceği şeylerde yani güç yetiremeyeceği şeylerde hazır bulunan birisinden yardım istemek. Mesela kardeş gelsene şu binayı taşıyalım demek. Burayı anladık mı üçü? Hazır bulunan bir insan var yanımda, güç yetirebil güç yetiremeyeceği bir şey istemek. Şimdi burada ince bir nokta var. Buraya dikkat edelim inşallah yazmayalım. Buraya, buraya bakalım bir dakika. Şimdi Üçüncü kısım güç hazır bulunan bir insandan güç yetiremeyeceği bir... Mesela Sen oturduğun evi beğenmiyorsun. Yani oturduğun evi çok beğenmiyorsun pardon. Ama Oturduğun mahalleyi, semti beğenmiyorsun. Çok sevdiğinde bir semt var. Yanında da bir arkadaşın var ya kardeş diyorsun gel şu binayı kaldıralım. Yani tut yardım et. Bina beş katlı bir bina. Kalk kaldıralım. Şunu Kadıköy'e taşıyalım. Ya, ne bileyim. Karşı tarafa. Anadolu yakasına taşıyalım mesela. Bu nedir peki? Bu lahudur. Yani bu şirk değil. Bir şartla şirk olur. Eğer sen özel güçler olduğuna inanırsan ibadet manasında kal kalbin ona meylederse içinde korku, tazim, zul bulunursa o zaman şirktir. Ama aksi nedir? Bu lahud demişler. Abi. Bazıları bunu ishanenin kısmından sayıyor. Yani bu boş iş. Yani. Hani bir arkadaşını şaka da yapabilirsin. Ya. Gelsene şu arabayı Bir yerinden kaldırdı altını temizleyin ya. Mesela gibi. Bunlar lavgadır yani. Tamam. Yardım etsene şu kamyonu kaldıralım falan. Tabi tasarruf gücüne ol, inanarak bunu söylersen bu şirk. Dördüncüsü ölülerden yardım istemek bu büyük şirk. Çünkü neden? Ölülerden ancak kim yardım ister? Tasarruf gücü olduğuna inananlar. Ama gelsene ya şu kamyonu kaldıralım. Diyende bu aranmaz illa tamam mı? bu önce ince bir nokta da. buraya dikkat edelim. tamam bir insan öylesine ne der bunu tamam veya der ki ya belki bu çok güçlü adam vücut geliştirmeye gitmiş falan şu arabaya şöyle iki tekerini kaldırabilir falan halbuki hissen normalde çok zordur gibi anlatabiliyor muyum? bu adam halter çalışıyor gibi tamam evet mesela hal yani evet Sonra Musannif Rahimullah ibadet çeşitlerinden istiazeye geçti. Ne buyurmuştu? Ve minhu addua'u vel khaufu vel raca'u vel tevekkülü vel ragbetu vel rahbetu vel vel vel vel vel Evet İstiaze, istiaze'nin delili şudur diyor. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ İstiaze nedir? Öncelikle onu söyleyelim. Âlimler tarif yaparlar. Bunların güzel tariflerinden bir tanesi. اَلْهَرَبُ مِنْ شَيْءٍ تَخَافُهُ اِلَى مَنْ يَعْصِمُكَ مِنْهُ Korktuğun şeyden seni ondan koruyacak birine ne yapmak? Kaçmak, sığınmak. Yani istiaze o zaman ne? İst Bunun delili Felak ve Nas sureleri. Rukiye'de de önemli ayetlerdir. Felak ve Nas. Kul e'ozu bi Rabbil felak, kul e'ozu bi Rabbin nas. De ki ben felakın Rabbine sığınırım. De ki ben insanların ne? Rabbine sığınırım. O zaman bu iki ayet neye delil? Sığınmanın ibadet olduğuna delil ve Allah'tan gayrısından yapılmayacağına delil. Türkçe'de işte biz istazeye ne diyoruz dedik? Sığınmaz. Tamam. Bu da ibadet çeşitlerindendir. Allah azze ve celle'nin buyurduğu gibi Fe iza qara'tel-Kur'an fessta'iz billahi mineş şeytanir Kur'an okuduğun zaman recim şeytandan ne yap? Allah'a Allah'a sığın. Tamam. Şimdi Muhammed bin Abdulvehab'ın torunu. Muhammed bin Abdulvehab'ın yazdığı kitabı tevhid var. Türkçeleri de basıldı. Kural bastı, Guraba bastı. Bunun bir de torunları var. Birkaç tane torunu var alimler bunlar. Bunlardan bir tanesi mecid'in sahibi. Der ki ulemalar Allah'tan gayrısına istazede bulunmanın caiz olmadığı yönünde icma etmişlerdir. Fethülmecid de Muhammed İbn-i Muhammed. Tamam. O zaman e -e -e -e ne demek ayette? E'udhu -e e'atasimu. El-teci'u demek. Tamam. Mesela ne dersin Türkçe'de? Siyah ne demek? Ak, e siyah ne demek? Kara demek. Evet. Beyaz ne demek? Ak demek. Kırmızı ne demek? Al demek. Al. Mesela Eş anlamlılarıyla veya yakın anlamlarıyla tarif edersin bazen. E, oldu <gülüyor> e, de el-teci'u e-atasimu demek. Bir Arap bunu anlar ya. Yani. E-atasimu. Anlatırken el Tabi Arap olmamız önemli değil. Bunları bilmemiz, fıketmemiz lazım. Tamam Çünkü yarın ebü gün bunların o lafız gelmez o lafız gelir. Anlatabiliyor muyum? Bunların aslade hepsi mümkün. O zaman oldu e e-atasimu el demek. Sığınıyorum. Tamam Şimdi ayette ne buyurdu Allah Sübhanehu ve Teala? e قُلْ اَوْضُ بِرَبِّ الْفَلَقُ Felak nedir? Alimler buyurduğu gibi. الْفَلَقُ هُوَ السُبُحُ Subuh. Felak subuh demek. Yani sabah. Tamam. O zaman de ki ben sabahın Rabbine sığınırım. Şimdi buraya dikkat edelim. Bazı ilim ehli istiazenin yani sığınmanın رَبُّ felakın Yani Rabbul Felak. Sabahın Rabbi. Şimdi bak. Ayette ne buyuruyor? Sığınma var ve felahın Rabbi var. İki şeyden bahsediyor. De ki ben felakın yani sabahın Rabbi olana sığınırım. Şimdi bazı ilim ehli diyor ki isteazenin yani bu sığınmanın sabahın Rabbi ile beraber zikredilmesindeki münasebet nedir? Hani sığınırım da neden Rabbe sığınırım değil sabahın Rabbine sığınırım yani sabahın Rabbi ile beraber zikredilmesi Diyorlar ki Allahu Alem, çünkü bu hakikaten siyaklar bazen delalet ediyor. Bir de Arap dilinde bir tezavvuh olayı var. Böyle bir zevk olayı var. Anlatabiliyor muyum? Böyle siyak sibakların çeşitli manaları beyan etmek adına siyak sibaka önem verirler ki Allah Azze ve Celle'nin kelamına hiçbir şey zaten denk olamaz. Diyorlar ki nasıl ki Allah Azze ve Celle, yani diyorlar ki Allahu Alem şöyle bir münasebet mümkündür bu ayette. Nasıl ki Allah Azze ve Celle geceyle gündüzü evirip çeviriyor. Yani birbiri ardınca kılıyor. Ve halden hale sokuyorsa. Değil mi? Hani Rabbi, sabahın Rabbi diyoruz ya. Nasıl gece gündüzü birbiri ardına getiriyor. Sabahı açıyor. Birbirini ardına aralıksız getiriyor. Aynen de diyor mekruh, kerih görülen. Mekruh olan, istenmeyen şeyin değiştirilmesi kötü halinden iyi haline Çevirmesi makamına uygundur diyorlar Yani nasıl sen bazen Mesela şöyle dersin Ey azabı şiddetli olan Bana rahmet et Alimler bunu uygun görmez bu tür duaları Veya Ey Rahman olan kafir kavmi batır Şimdi, Ey merhamet eden Tamam Allah Azze ve yaptığı her şey hikmetli bunda Zaten bir tereddüt yok ama makama uygun nedir Dua edilmesi gerekir Bu bizim selefimizin menecidir Ve baktığın zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünneti buna net delalet eder. Allah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanehu ve isterken makama uygun dualarla etmiştir. Yani nasıl bir kul nasıl dua eder? Ya Rahman bana merhamet et. Ya rızık bana rızık ver. Değil mi? Ya Gafurur Rahim beni bağışla. Ya Kudret Sahibi, Ya Kadir üzerindeki bu belayı kaldır. Anlatabiliyor muyum? peygamberlerin dualarında da bu tür şeyler var. Mesela peygamberlerin dualarının çoğu neydir? Rab'la geçer. Rab nedir? Terbiye eden. Ya Rabbi beni ıslah et. Yani terbiye et. Rab terbiye edendir. Bak hep makama uygun dua peygamberlerin menecinde de var. Tamam? Dualarında da var. Şimdi durum böyle olunca sabahın Rabbine sığınırım dediğinde. Şimdi sabahın Rabbi Allah Azze ve Celle geceyi gündüzü birbirine ardına getiriyor. Halden hale sokuyor. Yani Ya Rabbi sen nasıl Bu sabahın Rabbisin. sabaha dilediğin zaman getirirsin. Dilediğin zaman kaldırıp yerine geceyi koyarsın. Vesaire. Nasıl halden hale sokuyorsan, şu an benim üzerimde olan bu kerih olan şeyi de ne yap? Veya bu başıma gelen, bu felaketi de ne yap? Halden hale sok. Yani kötü halden, tabir sahilse ihale sok. Çevir yani. O yüzden diyorlar bu şekilde makama uygunluk vardır. Burada da duada da. O yüzden alimler hep böyle bakmışlar Kur'an sünnete. Hep dualar. Yardım istemeler hep böyle Makama uygun şekilde yapılmış İşte burada Allah Subhanahu ve teala'dan işaret var Nebi i Sassüdemir fiilde fiil buna Delalet eder Peygamberlerin dualarının çoğu Rab'la alakalıdır Rab lafzı Çünkü Rab en umum manalardan bir tanesini içerir Terbiye eden, ıslah eden Her şeyin mülkü sahibi demek Her şeyin mülkünden Mülkünün sahibi olandan Her şeyi isteyebilirsin senden def etmesi adına Mesela Ey, ey Şeridül İkab, ey azabı şiddetli olan, bana merhamet et hoş değil. Ey e, e, işte ya, yani ey mesela m, aziz, ey izzet sahibi ya ey kuvvet sahibi e, işte hastalığımı gider. Bunlar pek uygun değil. Ama ne dersin mesela? Ey Şafi, şifa veren bana şifa ver. Bak bu uygundur. Tamam Bunların hepsi ne? Bunlar menhece olarak uygun. Ama mesela Rab'be baktığında, Rab bütün her şey için uygun. Ya Rabbi bana rızık ver. Ya Rabbi hastalığımı gider. Ya Rabbi bana merhamet et. Neden? Çünkü Rab'bun o kadar umum manası var ki, tabi, o kadar umum manası var ki, bak makama uygun olarak diye bir şey söz konusu değildir. Rab bütün makamlara uygun dua etmede. Ama e, işte bazıları da vardır. Öyle makama uygun değildir. O yüzden alimler bütün bu istinbatları, istidlallerden ortaya çıkardıkları bir sonuç var. Makama uygun dualerdir. İşte bak buraya baktığın zaman Kulhauzu bir Rabbil Felak, Felak'ın Rabbine. Değil mi? Felak'ı yani sabahın Rabbine sığınırım. Tamam? Buna ne denir aslında? ilmii tabirde makama münasip olan şey ile Allah'a tevessül etmek tevessül ederiz biz Allah'a neyle vasıflarıyla isimleriyle sıfatlarıyla tevessül ederiz Allah'a işte bu olaya makama uygun şekilde Allah Subhanahu ve teala'ya tevessül etmek denir tabii ki bu surenin önemi çok büyük bu iki surenin özellikle önemi çok büyük diğer diğer surede açık kulauzu birabbinnas insanlara Rabbine sığınırım tabii bu iki surenin önemi dedik çok büyük Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki elem tera ayatin unziletilleyle lem yura misluhunna kat kulauzu birabbil felak kul auzu birabbinnas benzerleri hiç görülmemiş olup bu gece indirilen bir takım ayetleri görmedin mi Cenab-ı Hassanalık kulauzu birabbil felak ve kulauzu birabbinnas bunların önemi de tabi çok büyük maruf İbn Kayyim diyor ki rahimeallahu Kulun diyor bu iki sure ile yani istiazede bulunma ihtiyacı bu iki sure ile istiğaze de e bulunma ihtiyacı nefse yemeğe içmeye giyinmeye olan ihtiyaçtan daha büyüktür. İbn Kāim rahimullah bunu söylüyor fevaidinde. Şimdi akayım. Alimler diyor ki Rabb sūfhanahu ve taala Kuvvet ve izzet sıfatlarına sahiptir. Kuvvet ve izzet sıfatlarına sahiptir. Kim kendisine hakkıyla sığınırsa, ona kimseye, kimsenin ne, eziyeti dokunamaz. Çünkü kuvvet ve izzet sahibi olan bir insana hakkıyla sığınıldığı zaman, sığınmada bir halal olmadığı zaman kimse ona zarar veremez. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Eûzu bi kelimatü, kim her kim? Eûzu bi kelimatü Allah'ı ta'ammâti min şerri me halak derse meşhur duadır. Eûzu bi kelimatü Allah'ı min şerri me halak. Diyor ki, Lam yadurruhu şey Hatta yartahile min menzilihi. Ta ki o bulunduğu menzilden ayrılıncaya kadar ona hiçbir şey zarar vermez. Tamam O yüzden biz ne yaparız? bu hadiste neye delil? Bak euzu, sığınırım. Değil mi? İste azeye bunların da hepsini delil. Evet. Şimdi subhanallah. Önemli bir şey var burada. Yani acayip bir şey var. Kurtu bir rahim Allah diyor ki bu diyor bu hadis için. Yani kul euzu bi kelimatillahi temmati min şerrimah halak. Deki uzun bir kelime Allah ittehame min Yani yarattıklarının şerrinden Allah'ın tam olan kelimelerine sığınırım. E şimdi Allah'tan gayrısından yardım istenmezdi. Nasıl Allah'ın kelimelerine sığınacak? Çünkü Allah'ın kelamı ne? Makluk değil. Allah'ın kendisidir zaten. Hadi o yüzden bir sorun yok. Burayı anladık. Hazır yeri gelmişken, gerçi bu ismi sıfat mevzusu da fayda babından bunu da söyleyeyim. Şimdi Kur'an mahluktur diyen bir insan. Kur'an mahluktur diyen bir insan. Kim diyor bunu mahluk? Mu'tezileler mesela. i̇mam Ahmed'in Ahmet'in dönemini biliyoruz. O fitnleri ne kadar büyük olayların yaşanmıyor. Şimdi işte Me'mumlu arasındaki vesaire. Bunların hepsini biliyoruz. Şimdi eğer Allah Azze ve Celle'nin kelamı Kur'an-ı Kerim mahluk olsaydı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış olurdu? Şirk işlemiş olurdu. Aslında. Neden? Ben Rabbin Ney? Rabbin tam olan kelimelerine sığma. Eğer bu şey olsaydı, mahluk olsaydı maklûka sığınmış olurdu. Tamam, tamam Ahmet'in de böyle bir sözü var herhalde değil mi? Ne? ama. Ney? Bu birazcık Kurtubi'nin söylemesiyle ilgili. Eğitim, Yok. Eğitim, eğitim, eğitim. Yok, bunu Kurtubi söylemiyor. Evet. Bunu ben aklıma gelmişken evet. bir fayda bağlı. Onu Şimdi Kurtubi'nin... Kurtubi'nin Kurtubi ben bir şeyini nakledecektim. Evet. Aklıma geldi. Araya bunu koydum. Şimdi İmam Kurtubi bu, bu e, dua için diyor ki, bu haber diyor yani bir Sosem'den gelen bu haber doğru bir sözdür diyor. Bunun doğruluğunu ilmi olarak ve de tecrübeyle anladık diyor. Evet. İmam Kurtubi. Hem ilmen bunu anladık yani hadis ilminde vesaire. Bunun sahih haber olduğunu ilmem biliyoruz tamam bu bir hadistir Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan da mevcuttur diyor diyor ki tecrübeyle de anladım diyor ben bunun sahih olduğunu bu haberin yani ne manada öyle ki ben diyor bu haberi işitip amel ettiğimden beri diyor bana hiçbir şey zarar vermedi bak imam kurtu diyor ki ben bunu işitip amel ettiğimden beri bana hiçbir şey zarar vermedi ta ki diyor bir gün diyor bir gece beni akrep soktu diyor Sonra düşündüm ki o kelimeleri okumadığım aklıma geldi o gece. Unutmuş. Bir gece unutmuş. O gecede onun akrep satmış. Bunu İmam Kurtubi Fethül Mecid'de Muhammed İbn Abdülrahman'ın torunu zikreder. Bunu. İmam Kurtubi'nin bu şeyini. Elayıs. Elayıs. Evet. Burayı anladık inşallah. Evet. Ancak mahluk olan, hazırda bulunan kişiye güç yetirebileceği şeylerde ne? İstaazede bulunmak caizdir. Aynı isyanede olduğu gibi güç yetirebilecek şeylerde. Cabir Radyallahu'na zikrettiği hadiste ne diyor? Diyor ki benim mehzumdan bir kadın hırsızlık yaptı. Yani böyle bir kadın hırsızlık yapıyor. Benim mehzumdan birisi. Bu kadın tabi Nebisa Selem'e getiriliyor. İşte sonra hadisin lafzında, hadis biraz şey, sonra lafzında diyor ki, faaset bi ummu seleme radiyallahu anha زوج sallallahu aleyhi ve sellem şimdi bu hırsızlık yapılan kadın nebi sallallahu aleyhi ve getiriliyor ya Hadise diyor ki sonra bu kadın hırsızlık yapan bu kadın bunun üzerine nebi sallallahu aleyhi ve hanımı olan eşevcisi olan ummu seleme'ye sığınıyor. Ummu seleme'ye sığın yani aracı olur belki diye. Anladın biliyor musun? seleme'ye sığınıyor. Bunun üzerine Nebi Sosyalim tabii ne biliyor? Vallahi Fatıma dayı olsaydı ne yapardım? Elini keserdim üstünde hadis. Evet. Şimdi bu ne? Güç getirebileceği bir insanda, insana yani güç getirebileceği. Yani Örfen şimdi bu di, dinin caiz olup olmadığını söylemiyoruz. Örfen ümmü Seleme güç getirebilir mi? Bunu Örfen getirir. Evet. Şeran değil. Şeran Nebi Sosyalim tabii ki bundan dönmez. Fatıma'nın elini keserdi. Ama hissen bu mümkün mü? Evet. Değil mi? mümkün. Yani o Nebi Sosyalim olmasaydı da mesela. Bir kadı olsaydı, nefsine uyup o cezayı kaldırabilir miydi ondan? Kaldırıldı. Yani bu, he, bak burada şimdi sahbe sığındı. Bu güç yetirebileceği şey olduğu için buna şirk demiyoruz Ünlü sığınması. Haram bir şey işledi bu kadın sığınarak. Çünkü hadder, hadden ne oldu? Hadden kaçmak istedi vesaire. Tamam. O ayrı bir mevzu. Ama bak burada azet diyor. Yani sığındı. Iste azet. Bu hadisten ne anlıyoruz? Allah'tan gayesine güç yetirebileceği şeylerde sığınmak, isteazede bulunmak, caiz. tamam ancak öllerden istiazede bulunmak ne bu büyük şirk Allah subhanehu ve teala ne buyuruyor innehu kana ricalüm minel ins ye'oğzûne bir ricalim minel cin fe zâdûhum rahaka insanlardan bazı kimseler cinlerden bazı kimselere sığınırlardı bununla da ne yaptı onların azgınlıklarını art arttırırlardı azgınlıklarını arttırırlardı cin süresinde ne hocam Tamam. Bunu da anladık inşallah. Evet, benzer bunun içinde geçer hocam. Bu 4 Aynı. İstihane'deki taksim, İstiazade'deki taksime de böyle. Aynı. Aynı. O dördü ona da böl. Evet, müellifin eee lafzına dönüyoruz. "Wen wa'l ibadeti'l lati emarallah biha misl'l islam ve'l iman ve'l ihsan ve minhu'd du'a ve el haşiyetu ve el inabetu ve el isti'anatu ve bir de istighase var. E şimdi bak hakikaten biraz müşkilat değil mi? Yani isti'ane yardım istemek, sığınmak, istighase'de bulunmak. Bak bunların hepsi lafzen mevcut Kur'an'da. Ama biz derslerde dinlersen bundan birkaç örnek dersi. Biz bunların hepsini anlattık. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir kelime yok ki lafızları aynı olup da Motamot yüzde yüz eşit manada olsun. Anlatır mı? Eşit manada olsun. Yok. Anlatır mı? E şimdi bunların hepsi lafzen Kur'an-ı Kerim'de geldi. Şimdi Allah Azze ve Celle istigazeyi de ondan yapmamız istiyor. E bir de istigaze var. Şimdi istigaze iş Rabbekum festejabe lokum. Hani siz Rabbiniz'e istigaze'de bulunuyordunuz da şimdi. Elif istiqası dedikten sonra onun delilini de söylüyor diyor ki o deli ilo istiqafe de şudur kabulhu teala Allah azze ve celen şu kabuldir istesdaqi thuna Rabbekum festejabelokum siz Rabbinizden istiqasede bulunuyordunuz da o da size ne icabet etti şimdi Rabbinizden istiqasede bulunuyorsunuz da bulunuyordunuz da, o size icabet etti. O zaman anlıyoruz ki nasıl istiğahve ibadet Allah'tan gayrısında yap, yapılmaz güç getirebileceği noktalarda sadece Allah'ın istiqas'e de aynı şekilde. Peki ne fark var aralarında? Şimdi istiqas'e biz Allahu alem. Onu istiqazeden ayırmak için Türkçe düşündüm, taşındım. Çok böyle güzel bir Türkçe aklıma gelmedi. Ta ki bir gün. Bir yerde denk geldim. Dedim ki bu ona uygun İstigase Allahu Alem biz imdat diyelim. İmdat. Bunu, çünkü istiaze sığınma. İstigase de imdat dileme. Yani aralarında fark var. Şimdi şöyle yapalım. İstigasenin aslında alimlerin anlattığı ilmi manayla anlatacağız zaten. Onda bir sorun çözülecek de. Evet. Hani önemli olan Türkçe'de buna bir isim verme babında çektiğimiz sıkıntı. Yoksa hakikaten Arap dili o kadar güçlü, özellikle Allah'ın belagatı o kadar özel, geniş bir belagat. Yani o kadar böyle geniş manaya delalet eden şey ki Allah'ın kelamı. Durum böyle olunca Türkçe tabii karşılayamıyor bunu. Dünyanın hiçbir dili karşılamaz. Sonuçta Kur'an'ın tefsiridir yani. Basit de değil. Şimdi o yüzden alimlerin tarifine döneceğiz burada. Alimler derler ki, istigaseyi tarif ederlerken, talebul gavfi fî hâli şiddet. şiddetli halle şiddetin baş gösterdiği şiddetin zorluğun gündeme geldiği anda istenilen bir yardımdır. Buna da ne denir Türkçe'de? İmdat denir, değil mi? Çünkü imdatta imdat sanki bunu biraz karşılıyor, değil mi? Evet. Çünkü e, mesela bir insan dese ki e, diyelim ki bir tane bir elbise hoşuna gitti. Parası da yok alsın. Hoşuna gitti yani. Parası da yok alsın. Allah'tan yardım istemesine istigase denmez. Çünkü bir şiddetli bir şey yok yani. Canı bir tane elbise çekmiş. Yani bir elbise beğenmiş. Onu istiyor. Bir şey yok yani burada. O yüzden ona imdat dileti denir mi o elbiseyi? Denmez. Ama diyelim ki yangın. Her yeri sarmış evin içinde. Çıkamıyorsun. Kapıdan tam yöneliyorsun kapıya. Kapıyı da sarmış ateş. Orada Allah Azze ve Celle'den isteme istigase denmez işte. Anladık arasındaki fark. İstigase şiddet halinde. Tamam. O zaman Allah bunun Türkçesi ne olmuş oldu? Siz Rabbinizden şiddetli bir durumda, sıkıntılı bir anda yardım istiyordunuz da o size ne? icabet ediyor. O yüzden diyoruz ki biz alimlerin fehmine dönmediğin zaman anlaşılmaz. Bu ilim anlaşılmaz. Evet. Bu ilimin fehm ni Allah Azze ve Celle kaderde ne yazmış? Külli genel olmaları kaderde ne yazmış? Alimlerle anlayacağımızı yazmış. Geç, geçmiş de bunu gördük. İşte yazıldığını anladık biz yani. Tamam. O yüzden İbn Kāim'ın da bu kelime için söylediği gibi, Rahimullah diyor ki, al la tekun illa ba'da zār." Ba'da ancak korkuya düşmekten sonra, korkuya kapıldıktan sonra istenilen şeyin ismidir. Zorluk, sıkıntı, şiddet anında istenilen şeydir. Şimdi burada çok önemli bir şey anlatacağım. İstigase mefhumunu daha iyi fık adına. Şimdi burayı çok iyi dinleyeceğiz. Yazmayalım inşallah. Tamam. Burayı çok iyi dinleyelim. İstigasenin ilmi dakik ince manası neydi? Arap dilinde. Şiddetli kötü bir hal durumunda istemenin ismidir. İstigase nedir? Budur. Şimdi bak. Peki örnek verelim. Mesela bir şehirde Su var. Su var barajlarda mesela. İstanbul'u düşünün. Mesela barajlarda ne var? Su, var? su var bunu biliyoruz. Haberlerden de bunu öğrendik. Tabi bu haberler fasık olduğu için itimat etmedik. Ama ne? Bizim tanıdığımız Müslüman birisi de bize haber verdi. Barajlarda su var. Tamam Bu şehirde su var ama su sıkıntısı görülüyor. Bunu sana sadık insanlar haber verdi. Veya sen kendin gittin gözlerinle gördün. Yani ileride Allahu u Alem su sıkıntısı yaşanacağı hissediliyor. Neden? Çünkü barajlarda su var ama az. Görmüşsün yani doluluk oranı yüzde onlarda, yüzde beşlerde. Ve yazda çok kurak geçiyor. Bir yağmur da görmüyor. Yaz da geldi. Havalar iyice de sıcak. Barajların su azlığından dolayı ileride bu tahmin ediliyor. Tabi bu kat'i değil. Yani böyle bir sıkıntı görülüyor. Şimdi biz şu anda sıkıntıda oluyor muyuz? Su ihtiyacımızı elde etme adına sıkıntıda olmuyoruz ama bir sıkıntı görünüyor sadece. Çünkü hala su var, çeşmelerden su geliyor ve belediye de suyu kesmemiş. Bakın böyle örnek veriyorum ki anlaşılsın. Tamam mı? Belediye de suyu kesmemiş, yani şu an bir sıkıntı yok. Yani tam bir manada sıkıntı yok demiyor. Çünkü bunun rahatsızlığını belki hissediyoruz ileride şey olacak diye ama böyle bir sıkıntı yok yani su adına. suyu kullanmadığına. Şimdi burada Allah azze ve celle'den ist istigasede bulunmak. ileride sıkıntı yaşanmaması için. Buna ne denir? Buna istigase denir mi? İstigase denmez. Buna ne denir? İstiane denir. Yardım istemeden. İstigase edilmez. Anladık mı şimdi? Arasındaki fark. Çünkü Allah bir ayette kendisini istiane yapmamızı istiyor. Mesela Fatiha'da İyyake na'budu ve İyyake nestaîn. Bir ayette ist E, i̇stigaze yapmamız istiyor. O da ne? Kule bir Rabbil Fala, kule bir Rabbil de istigaze etmemiz istiyor. Ve bunların hepsinin ibadet olduğunu söylüyor. İstigaze de onun deli istesla gayesi ona Rabb bekum fesle Bunların arasında fark var. Bunlar aynı deli. E nasıl ayırt edeceğiz? İşte bunlar alimler bunların nasıl verdin istinbat etmişler. Siyak baklardan Arap dili edebiyatının inceliklerini biliyor bunlar. musun? Bunların hepsini bize anlatmışlar. Şimdi. Buna ne dedik bu olaya? İstigase denmez. Yani. Neden? Çünkü henüz su sıkıntısı yaşanmıyor. Henüz su sıkıntısı yaşanmıyor. Ha. Sadece yaşanmasını bekleniyor. Bekleniyor. Bekleniyor. Peki o dönem geldi. Hı. Ve su sıkıntısı yaşanmaya başlandı. Yani ne? Aradan böyle bir iki ay daha geçti. Hiç yağmur da yağmadı. İnsanlar da kulla kullanmaya başladı suyu. Evet. Yani pardon insanlar da kullanıyordu zaten suyu. Su Kesin. ne oldu? İyice artık dibe vurdu. Şimdi insanlar yağmur duasına çıktılar. Dikkat edin bakın. Yağmur duası kısmını özellikle aklınızda tutun. Bir yerle daha bağlayacağım çünkü. Yani o dönem geldi, su sıkıntısı yaşanmaya başladı. Ve insanlar yağmur duasına çıktılar. Buna ne denir? Buna ne denir? İstigase denir. İstigase, peltek. İstigase ile istigaseye ayırmanız lazım. Tamam Ne denir buna? İstigase. Neden? Çünkü sıkıntı vuku buldu. Anladık? Çünkü istigase kelimesinin içinde, dilde bu var zaten. Evet. Bu bir. Ve baktığın zaman Kur'an sünnetteki bütün istigase siyaklarına bak. Hep böyle sıkıntılı halde istenilen şeylere denmiştir istigase. Bak alimler bun, bunların Tabii hep dikkatini çekmişler. Halbuki sen bunu Kur'an sünnetten okusan, ne, hiç aklına gelir mi ya? Acaba bu hangi durumda bu istigase denmiş demiş, hangi durumda istigase demiş. Sen bunu yardım istedi diye okuyup geçersin yani. Anlatabiliyor yani, muyum? Anlatabiliyor muyum? Yani ama işte Bunlar Bunların hepsi yani Allah Azze ve Celle'nin ne söylediğini iyi fıkh edemezsin Tamam İstigaseye sen şey Genel olarak yardım De Tamam manu olarak çok yanlış değil eksiktir ama çok yanlış değil Ama fıkh ettin Olduğu gibi etmedin Ama istigaseyi Öğrendikten sonra şu ayeti okusan Siz Rabbinizde İstigase'de bulunuyordunuz da o size icabet etti Anlıyorsun ki şiddet halinde istedikleri. Tabii. Çünkü bir insan çok şiddetli olmayan, yani şiddet bulunmadığı bir şeyden de Allah'tan yardım isteyebilir değil mi? Bir elbiseyi elde etmesi gibi beğendi. Değil mi? İkinci eş talep ediyor bu adam. Yani çok ihtiyacı yok ama ikinci bir sevdiği bir kadın oldu mesela. İkinci bir eş talep etti. Buna istihazen mi dedin? Çok mu sıkıntıda adam? E zaten evli mesela. Ha? O yüzden baktığın zaman... Yani çok sıkıntılı olmayan hal halde de yardım isteme denir. Evet. E peki bu ayette bu insanlar şiddetli halde mi yardım istemiş? Yoksa şiddetli olmayan bir halde mi yardım istemiş? Sorayım. Bunu siyak siyakın tayin ettiği gibi bu istighasenin manasının evet. ne olduğu da tayin ediyor bu manayı. Anladık burayı? Evet. Hı. Şimdi dikkat edelim. Burayı anladık mı? İstighase bak şimdi Yard bunlar yağmur duasına çıktı diyelim. Bu sıkıntı yaşadı. Hepimiz yaşadık. sonraki ki kardeşler böyle olmayacak. Hadi çıkalım ne yapalım. Sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Ev koktu. Çamaşırlar birikti. Mahvolduk yani. <gülüyor> Değil mi? Ha. E, o zaman ne lazım bize? Su lazım. Sıkıntı çekiyoruz. Abdest alıyoruz. Teğmümet olmuyor. Sıkıntı. E ne yapacağız? Hadi gidelim. Ne yapalım? Yağmur duasına. Buna ne denir? İstihaz edin dedik. Şimdi dikkat. Fuketik mi buraya kadar? İşgal var mı? Bak üzerine çok dakik bir nokta bina edilecek. Buraya kadar anladık değil mi? Sen ahi, tamam. Şimdi dikkat edin. Şimdi istiska, yağmur dileme, yağmur duasına çıkmanın ismi nedir? İstiska, İstiska. tamam? Elif sin t tale ifadeler, istiska, tamam? Yani yağmur dileme. Nedir bu? Bu istigasedir. Yani sıkıntının kaldırılmasını istemektir. Bu kuraklığı, susuzluğu gideren şey nedir? Su. Şimdi şöyle bir toparlayayım bak. İstiska biz sıkıntı geldi bizim başımıza. Biz yağmur duasına çıktık. Allah'tan istigasede bulunuyoruz değil mi? Evet. Peki yağmur duasının kendisine ne denir? İstiska denir. Tamam. Şimdi dedik ki bizim yağmur duasına çıkmamız istigasedir. Yani sıkıntıların kaldırılmasını ne istemektir? Peki biz Allah'tan susuzluğun kaldırılmasını isterken bu susuzluğu ve bu kuraklığı gideren şey ne olacaktır? Allah Azze ve Celle bizim istigasemize talep ederse ne olacaktır? Allah Subhanehu ve Taala indireceği yağmur olacak. Değil mi? He? Yağmur olacak. Dikkat edin. Peki yağmurun isimlerinden bir tanesi de nedir biliyor musunuz? İstigâsenin kök manasıdır. Gavs. İstigâsenin kök manasıdır. Gavs. Yani şiddetli, şiddet manasını içeren Gavs. O yüzden yağmurun isimlerinden bir tanesi Kur'an'da da Gavs'tır. İstigâse o kökten geliyor. Şimdi istigâsenin manası ne? Şiddetli bir anda yardım istemek. Yağmurun o zaman manası ne olmuş oldu? Yağmura ne isim veriyorlarmış? Şiddetli manada yardım. Ne demek ya yağmur yağmura? Şöyle diyorsun arkadaşlar, şiddetli manada yardım yağıyor. Neden? E çünkü neden? İstiska yapıldığı zaman Allah Subhanahu ve Teala istihasenin vesilesi olarak ne indiriyor? Yağmur. yağmur. indiriyor. O yüzden yağmurun isimlerinden bir tanesi de dir. Evet. Tabiri sahhesi. Kök kök manasıdır Gâf. Tamam? Pardon, eee diyorum, Gâis. Tamam? Çünkü istigâfe Nereden alınmış? Gays kökü kökü evet. kökü gayıstır. İşte gayse, istiqyitu. Kökü gayıstır bunu. Şimdi bak, şuna külli verdiğimiz şu manaya bir toparlama yapacağız. Bakın ha, şimdi. Allah Kur'an'da ne buyurdu? İstiqyitu, na rabbekum festejabelukum. Siz Rabbinizden istiqase'de bulundunuz, istiqase'de bulundunuz. Rab ne yaptı? Size icabet etti. İstigase ne dedik? İstigasede bulunmak ne? Şiddetli i̇mdat. bir halde ta yardım talep etmek. Bunun Türkçesi ne? İmdat. i̇mdat. Yağmurun isimlerinden bir tanesi de imdattır. Gayet. Gayet istigafe kökünden olmuş. İstigase ya imdat demek. imdat dilemek. Türkçede o manayı verdik. Türk. Yağmurun manalarından bir tanesi de imdat. Yani imdat yağıyor arkadaşlar. Ne demek imdat yağıyor? Çünkü neden? İstiskaya çıkanlar, yağmur duasına çıkanların çıkma fiiline ne diyoruz? İstigasede bulunma. Şiddetli bir halde İstis talep. Talebin karşılığı neyle geliyor? Yağmur. Yağmış. Yağmurla. O yüzden o yağmurun ismi imdattır. Görüyor musunuz? İşte bunların bak alimler buradan istinbatla dil 20 sene, 20 bin sene eğer usulsüz, ilimsiz, alimsiz okusan bu istimbatı çıkaramazsın Kur'an'dan. Yağmura Gais ismi denmiş. Bu Gais, Gays'a baktığımızda istiğhasıdır. İstiğhası şiddetli haldedir. O yüzden Yağmur istihhası ismi vermiş. Yani şimdi Türkçe mantıkla bu e, sen desen ki arkadaşlar imdat yağıyor. Herkes sana deli gözüyle bakar değil mi? Ama bak Allah subhane ve Teala Yağmur'un ismine Gais ismi vermiş. Ve Gays'de şu mana vardır. Şiddet manası vardır. Şiddeti izale manaları vardır. İzaleyi talep etme manaları vardır. Tamam O yüzden her zaman belirttiğimiz gibi. Alimsiz olmaz. Evet. Ne kadar oldu ders? Tam bir saat. Bitirelim değil mi? Çok kalmadı zaten. Hı? Zamanım var. Evet, bunu anladık mı? Bunu anladık değil mi? Şimdi o en son söylediğimiz yer ince noktaları anladınız mı orayı? O en son ile alakalı. Yani diyorsun ki ne alaka şimdi yağmura? I, Gais denmiş. Ne alaka? Yağmura neden Gais denir? Gais'in manası imdattır. Halbuki Gais'in içinde şiddet, sıkıntı manaları var. Doğru mu? İstigase Gais aynı şeydir. İstigase Gais. Ortadaki çünkü istigasedeki elifin aslı yedir. Mesela kaledeki oradaki uzatmanın kabul olması gibi. Mesela ki kyle olması gibi. Anlıyor musunuz? İstigasenin e, de gassenin de reis olması gibi. Tamam Aslı yedir. O yüzden reus şey reis ve e, istigase. Mesela burada şu bağlantısı da var. Gavs-u Gavs azam derler mesela. Sofiler, Gavs derler. Absolu. En büyük kelimeden şiddette halde her zaman Arap dilinde bulunuyor. Şiddette halde. Adam, bu yani yakalıyorsunuz değil mi manayı? Evet. Şimdi o zaman elimizde neler oldu? Şunlar oldu. Du'a. Başka? İstiğaze. Başka? İstiğaze. Bu üç şey oldu elimizde. Bir de istiane. Bu dört şey oldu elimizde. Birbirine çok yakın mana ve aralarında ince farkların olduğu manalar. Tamam. Ne oldu? Şu ana kadar müellifin zikrettiği birbirine yakın manalar. Dua, istiaze, istiane ve istiğase. Peki dua ile istiğase arasındaki fark nedir? Dua etmek ile istiğase. İstiğase neydi? Şiddetli, Şiddetli bir halde Allah Allah'tan. O zaman diyoruz ki bak, istigafe ancak kerih görülen şeylerden dolayı yapılır. Yani şiddet, sıkıntı çekilen, kerih görülen durumlarda yapılmanın ismidir istigafe. Yani bir insan dese ki, ee, diyelim ki adamın çok güzel bir arabası var. Bir üst model almak istiyor. Yani sıkıntısını yaşamıyor. Arabası çok güzel. Memnun ama istedi ki bir, bir üst modeli alayım. Yani sıkıntıdan dolayı değil. Hani ihtiyacından dolayı. Değil. Zevkten. Zevk adına. istedi. Şimdi buna istigase denir mi? Ebeden. Buna ne? Ama dua denir mi? Denir. Ya Rabbi bana bu arabayı... Dua denir Bunda bir sorun var mı? Evet, ben ha. Ben ha. Şimdi istigase ile dua arasındaki farkı anlatıyoruz. Evet. Anlayalım diye. Tamam mı? Allah Kur'an'da bir bakıyorsun bana ben dua isteyin diyor. Bir bakıyorsun istigaseyi de kendisinden istenmesini istiyor. Dolaylı yönde. Tamam Nedir arasındaki fark? İstigasedir kişi sıkıntı. O yüzden bu ikinci araba isteyen bir insanın duasına ne denir? Dua denir. Talebine ne denir? Dua denir. Yağmur duasına çıkanın talebine ne denir? İstigase denir. Tamam O zaman ne diyoruz arasındaki fark? İstigası ancak ke, ancak kerih görülen şeylerden dolayı yapılır. Du'a ise daha am, daha geneldir. Evet. Tamam? O yüzden her istigası aynı zamanda nedir? Du'a'dır. Her istigası aynı zamanda nedir? Du'a'dır. Aha. Ama her dua istigası değildir. Çünkü sen her sıkıntılı bir şeyin kaldırmasını istediğinde zaten dua etmiş oluyorsun. Ama her dua ettiğinde istigase etmiş olmuyorsun. Çünkü dua, duayı bazen sıkıntılı şeylerden dolayı yapılır. Bazen hiç sıkıntı olmayan do şebeplerden dolayı da dua edebilirsin. Değil mi? Evet. Burayı anladık. Peki, istigafe ile istiaze arasındaki fark ne? İşte قُلْ اَوْذُ بِرَبِّ الْفَرَقْتَ İstiaze var. İstestegâyثونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَلُكُمْ Siz Rabbinizden istigasede bulunuyordunuz ve size icabet etti. Burada da istiğase var. O zaman istiâze ile istiğase arasındaki fark ne? İstâze şudur, Seni korumasını ve senden bir şeyin gelmesini istersin. Budur istâze. İstiaze nedir? İstiaze seni korumasını ve senden bir şey pardon, sana bir şey gelmesini Enge yani kötü bir şeyin gelmesini mesela engellemesini evet. istersin. O yüzden ona sığınma ismini verdik. Evet. Bak daha bir çünkü Türkçede de hakikaten bu biraz karşılıyor. Evet. Çünkü sığınma dediğimiz zaman daha böyle sana bela geliyor ama isabet etmemiş daha sen <gülüyor> yani o def etmesini istiyorsun senden. Evet. Sığınmada o zaman ne var? Kim bela var? gelmeden daha o belanın gelmemesi için o belayı def etmek için bir talep var. İstigaze budur, tamam. İstigaze ise Güzel. sana dokunmuş hatta ulaşmış istemediğin şeyin izale edilmesi var. Biri kurulur, biri evet, birisi bu. Kurulur. Yani şöyle bir örnek veriyorum, o yağmur sıkıntısı var ya, yağmur yağmuru bekliyorsun. Evet. Yağmur, pardon, su e, su su sıkıntısını yani susuzluk sıkıntısını bekliyorsun ileride. Orada Allah Azze ve Celle'den istediğin zaman ne denir buna? Hem dua denir hem istiazı denir. Çünkü evet. daha başına vuku gelmemiş. Evet. Peki çeşmeler kesildi. Ona ne denir? İstigatı denir işte. İstiaze bela gelmeden defedilmesi var. Evet. Aslan geliyor. Aslanın saldıracağını duyuyorsun. Sı bir adama gittin korumasını istedin senden. Buna ne denir? İstiaze denir. Aslan pençesiyle yakaladı seni. ısırmaya başlıyor abi. Sen direniyorsun. Tamam mı? <gülüyor> direniyorsun. Buna ne denir? İstigase. <gülüyor> Anladık? Evet. Şimdi ayette geçen bakın. Dikkat edin. Mesela ne diyor? İstestigaythuna rabbekum. Fes tecabe Ayette geçen istecabe lokum size icabet etti. Niçin bunu buyurdu Allah? Şimdi Bedir günü Nebi sasırlayan müşriklerin çoğunu görünce ne yaptı? Allah'tan istigasede bu, Ya Allah'tan istigasede buyurdu değil mi? İşte bak Allah bu ayette bunu kıssa ediyor. Diyor ki siz Rabbinizden, çünkü bu onunla alakalı. Siz Rabbinizden istigasede bulundunuz. O da size ne icabet etti. İcabet etti. Şimdi Bedir gün bir sorsan müşriklerin çoğunu görünce sıkıntı ne oldu? Hasıl evet. oldu artık. Ha, sıkıntı hasıl oldu. İşte Allah bu ayette bunu kısa ediyor. Bak nasıl da Allah müşrikler gelince yani sıkıntılarla sahabeler karşılaşınca Nebi Sasse'nin sıkıntıyı gidermesi, yani Nebi Sasse'nin sıkıntıyı gidermesi için Rabbine yönelmesine dua demedi. Ne dedi? İstiazet de demedi. De. Ne dedi? İstiane de demedi. De. Ne dedi? İstiğfahe de. dedi. Evet. Ya. Görüyor musun? Aleyhim. Halbuki sen bunu nereden çıkaracaksın ki? Yok Bedir'de bu olay Bedir'de bulmuş. ha. Be Bedir'de bu bulmuş. E orada bulduğuna göre e bu sıkıntılı bir şey. E sıkıntılı bir şeyin mukabilinde de istiğfası demiş. O zaman istiğfası sıkıntılı bir şeylerdi. Nereden çıkaracağım ben? Şimdi i̇şte bunların hepsi ne? Alimlerin ince kavrayışları. Fehimleri. İşte fıkıh dediğimiz olay bu. Meselenin. Çünkü neden? Artık sıkıntı vuku buldu. Çünkü bakın dikkat edin. Savaşta daha çok özellikle psikolojik sıkıntı psikolojik sıkıntı çok daha önemlidir. Biliyor musun? Psikolojik sıkıntı. Çünkü kişide özellikle mesela müminde iman gücü dediğimiz olay var. Yani iman var müminde. Tamam mı? İman olayından dolayı çok fazla bir şey sıkıntı vermeyebilir. Yani bu adam benden daha kalıplı, benden... Bu çok fazla sıkıntı vermeyebilir müminlikten. Dolayı. Ama verdiği zaman bu sıkıntı psikolojik olarak senin çok daha zayıf olmana evet. sebep olur. Ve o gün Bedir'de psikolojik olarak bu sıkıntıyı çektiler. Yani sıkıntı hasıl oldu. İlla sıkıntı onların saldırıp seni kılıçladıktan sonra kılıçlarlarken senin Rabbine yönelmen demek değil de illa. Yani sıkıntı orada Düşmanla karşılaştım, hasıl oldu. Evet. Bu o sıkıntı hasıl olunca Allah bunu nasıl kıssa etti? İstesse gaysune rabbekum feste cabelokum. Siz Rabbinizden istigasede bulunuyordunuz. O da size icab, icab etti. O yüzden istigasene şiddet halinde Allah'tan yardım istemek. Wallahu alemu sallahu ala nebine Muhammedin ve ala alü sahbiyacımayın. Bir hafta falan biliyorsunuz. Dersleri arar veriyoruz inşallah. Allahu Alem önümüzdeki çarşambadan veya perşembeden. Yani pardon bu önümüzdeki perşembe değil ondan sonraki perşembe. Çünkü neden öyle dedik? Aslında pazartesi yapardık ama pazartesi olmaz. Pazartesi dönüyorum zaten. Gene, yani zaten o saatte dönüyorum mümkün değil. Çünkü benim pazartesi geleceğim buraya. Bir falan olacak. E, salı günü dersimiz yok zaten. Sen de geldiğin için Çarşamba değil, Perşembe olacak. Perşembe buluşmak üzere inşallah. i̇nşallah. Önümüzdeki yani Perşembe değil, ondan sonraki Perşembe. Yani aramaya gerek yok telefonla falan. Tamam. tamam. tamam. Anlaştık. Eğer ekstra bir olmayacaksa derse gelemeyecek olan benim açımdan olsun, gereksiz açımdan ar aranır telefonla biter. Ama aranmadığı müddetçe bilin ki ittifakımız dereyiz. Tamam. Tamam. tamam. Perşembe günü buluşuyoruz inşallah. Tamam. Sabah 7.30'da selam olun.